Amma ba'd fa in asdaq al-hadith kitabullah wa khayr al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharr al-umuri muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fil nad Sizlerle beraber <coughs> İmam Ebu Zekeriya Yahya İbn Şaraf en-Nevavinin Riyadu Salihin adlı kitabını okumaya devam ediyoruz şerh etmeye devam ediyoruz hadisleri gözden geçirmeye devam ediyoruz en son geçen hafta <gülüyor> aleyküm <gülüyor> selamun aleyküm selamun berekatuhu en son geçen hafta babut tevbe tevbe bahsini öğrenmeye başlamıştık giriş olarak demiştik ki tevbe tabe bu, tevbeten kökünden gelmekte Arapçada. Bu kelime Arapçada ne ifade etmekte? Sözlük olarak hatırlayan var mı? Rucu, Rucu etme. Yani tabe demek, raca demek, dönmek demek. Şer'an ne demek arkadaşlar? tövbe etmek. Yani dinin, dinde kullanıldığı mana, hangi manada kullanılıyor? Tevbe etmek. O, insanın günahlardan, isyandan, masiyetten ne yapması? Dönmesi. Rucu etmesi, Allah'a dönmesi, tevbe etmesi. Tevbenin en büyüğü de insanın şirkten, küfürden Allah'a dönmesidir. Tevhide dönmesidir. Ondan sonra büyük günahlardan, ondan sonra da küçük günahlardan dönmesidir. Tevbe etmenin İmam Nevevi Rahimahullah 3 tane şartını zikretmişti. Buradaki girişte. Ancak ilim ehli o 3 taneye iftiraflı olmayan, hepsinin aslında kabul ettiği 2 şartı daha eklemişlerdi. Toplam tevbe etmenin 5 tane şartını zikretmiştik. Hatırlayan var mı? Evet. Bir İhlas her ibadette olması gereken şart. El İhlaz, Allah için tövbe edeceksin. İki, evet, annedem pişman olması. Üçüncüsü, işlediği günahları yapması, terk etmesi. İkla Arapçası, evet dördüncüsü. Kesin karar El Azım, azmedecek. Evet beşincisi. Al vakit. Yani vaktinde yapmış olması. Tövbenin bir vakti var. Kısaca toparlarsak öncelikle iklasla yapacağız tövbeyi. Tev Allah için yapacağız. İkincisi, o işlemiş olduğumuz günahtan elimizi çekeceğiz. El-iqla. Yani hem günah işliyorsun, hem de diyorsun ki Allah beni affetsin. Böyle bir günah yok arkadaşlar. Böyle bir tövbe etme yok. Üçüncüsü, az edeceksin. Bir daha dönmemeye. Dördüncüsü, şman olacaksın. Kalbin seni yiyecek. İçin yanacak. Yani bu da bir imanın alameti. Yani eğer bir insan günah işliyor, Allah'a isyan ediyor ve hala içinde bir sızı yoksa, kalbi onu rahatsız etmiyorsa burada bir sıkıntı var demek o zaman. Burada bir sıkıntı var demek o zaman. Hala, hala rahat uyuyabiliyorsa başını yastığa koyduğunda ben böyle bir şey yaptım ama bunu yapmamalıydım. Allah beni affetsin, bir daha yapmayacağım diyemiyorsa, demek ki bir sıkıntı var bu adamda. Yani imanın harareti çok zayıf. Beşincisi de arkadaşlar, tevbenin beşinci şartı da vakti, belirlenmiş vaktinde yapılması. Tevbenin belirlenmiş bir vakti var. Her insanın, her insan için biçilmiş bir vakti var ve tüm insanlık için biçilmiş, belirlenmiş bir vakti var. Her insanın, her insan için tayin edilen vakit ne zamana kadar? İnsan ne zamana kadar tevbe edebilir? Boğazı hırlayıncaya kadar, yani son nefesini verinceye kadar tövbe kapısı ona açıktır. Bütün insanlık için tövbe ne zamana kadar ben devam edecek? Güneş batıdan doğuncaya kadar tövbe de kabul olacak. İnsanların tövbeleri, tövbeleri Allah tarafından kabul olacak Allah'ın izniyle. Bugün arkadaşlar... <gülüyor> okumadığımız yine bu baptan tevbe babında olan birkaç hadis var. Onları da alıp tevbe bahsini bitireceğiz. Önümüzdeki derslerde de Allah izin verirse sabır, sabretme babına geçeceğiz. Bir tane uzun hadis var. Ondan önce başka bir hadis var. Şu anda en son kaldığımız hadis hani 99 tane kişi öldürüp tevbe etmek isteyen pişman olan adamdan haber veren hadis. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bizden önce yaşamış bir zattan bahsediyor. Bu zat 99 tane kişi katletmiş. Yani bu kadar büyük günah işlemiş. Ee, i̇nsan katletmek, insan öldürmek e, yani yasaklanmış bir şey. Belli şartları var bunun. Ki bunları derslerimizde zaten açıklamış. Açıklamayla devam edeceğiz. Bu adam 99 tane adam öldürmüş. Pişman olmuş. Tövbe etmiş. İlim ehline gidip soruyor kendi zamanında. Yani benim tövbem ne olacak? Ne yapacağım? İlim ehli, o zamanki ilim ehlinden bir tanesi diyor ki ona senin tövben Yok. Yani 99 tane adam öldürmüşsün. Artık sen tövbe mi olur yani? Diyor. Ondan sonra bu adam o onu da öldürüyor. 99'u neye tamamlıyor? 100'e tamamlıyor. Nebih Ve Aleyhisselatü Vesselam böyle bir zattan bahsediyor. Yani tövbe okuyor. allah Teala öyle merhametli ki, öyle bağışlayıcı ki, hatta hadiste geldiği gibi, yani bir hayvanın yavrusuna olan rahmetinden daha çok merhametli. Bir annemin çocuğuna olan merhametinden daha çok merhametli. Kulların tövbe etmesini ve tövbesini kabul etmek istiyor. Gelecek hadiste Allah-u Teala bundan mutlu oluyor, gülüyor. Ama tabii yani öncelikle tövbe etmenin de neyi var? Bir ilmi var. Şimdi burada gördük, öğrendik değil mi? Yani tövbe etmek, yani dille Allah affetsin bizi. <gülüyor> Bazı insanlar var ki günah işliyor, günah işlemeye devam ediyor. Allah gafurdur, rahimdir, bağışlayıcıdır, esirgeğindir, Allah affeder. Ve böyle diyerek zannediyor ki tövbe ettiğini zannediyor. Halbuki tövbenin her şeyin bir şartı var, kaydı var. Tövbenin de bu şekilde. An Ebü Saîd'in Sa'd Malik Sinan an an sellem" diyor ki, kendisinden Ebû Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan el-Hudri nebi, Sa el rivayet ediyor. "Dünyada 99 Haber veriyor Aleyhisselam ashabına. "Sizden önce bir adam vardı ki, geçmiş ümmetlerde yaşayan 99 tane insanı öldürmüştü, canına kıymıştı." فَسَأَلَ عَنْ اَعْلَمِ اَهْلِ الْاَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاحِبٍ Tabi adam pişman olmuş demek ki, ki bir alim arıyor. Yani gideyim, sorayım durumumu izah edeyim, anlatayım. Ve bu adama, yani bu katil adama, günahkar adama diyorlar ki işte yeryüzünün en bilgi adamı, en alim adamı falancadır, ona git. فَأَتَاهُ فَقَالَ اِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ Geliyor bu o, o günkü zamanın, o bölgenin en alimine ve 99 tane adam öldürdüğünü haber veriyor. Fehellehu min tevbe Ve tövbe olup olmayacağını. Artık bundan sonra pişman olmuş. Tövbe etmeliyim. Edersen kabul olur mu? Soruyor. fakala la. Bu alim de diyor ki ona. La. Hayır. Sen artık tövbe edemezsin. Bugün de var böyle. allah Teala'nın yani cennetinin anahtarlarını sahiplenmiş çeşitli yeryüzünde gezen insanlar. Kimilerini direkt böyle cehenneme sokuyor. Kimilerini cennete sokuyor. Kimilerini cennetten arsalar pazarlıyor değil mi? Yani ikisi de var. Her ikisi de var. İnsanları cehenneme gönderen de var. Allah'ın sanki rahmeti onun elindeymiş gibi. İnsanları cehenneme gönderen de var. <gülüyor> cennete gönderen de. Cennetten onlara vaatler, güzel vaatlerle e, bir şeyler satan, bir şeyler veren de var. <gülüyor> Ve bunu duyan bu katil ne yapıyor? Sorduğu bu kimseyi öldürerek 99'u yüze tamamlıyor. Thumma sa'al an 'a'lami ahl al ard, fadul ala raju'l alimin, fakal sonra yine araştırmaya devam ediyor. Yılmıyor. Çünkü adam artık pişman olmuş. Hayır istiyor. Tövbe istiyor. Diyor ki bana başka bir adam gösterin ve ona başka bir kimseyi gösteriyorlar tekrardan. Fakal inna muta'lami et nefs'in, fakallahu min tawbe, fakal nam. Bu sefer soruyor bu adama diyor ki 99 tanadan öldürdüm Tövbe var mı? Cevap ne? Evet senin tövben var. Diyor ki seninle tövbenin arasında kim girebilir ki? Yani Allah'la senin arasına, senin, senin arana bu günahlarından pişman olmuşsan, el etek çekmişsen, gerçekten ihlasla Allah'a tövbe etmek istiyorsan, senin yapmış olduğun bu günahlarla bu tövbenin arasında kim bir engel bir duvar örebilir ki? İnle git ardı kezâ ve kaza diyor ki git şuraya falanca yere فإن بها أناسًا يعبدون الله تعالى فاعبد الله diyor falanca bölgeye git orada Allahu Teala'ya ibadet eden gerçek manada ibadet eden tevhid sahibi abid kullar var. Oraya git, oraya yerleş. Yani bundan sonra artık orada yaşa. Yani tövbenin işaretlerinden bir tanesi de bu eğer hayır üzerine yaşamak istiyorsan, kötülüğe tekrardan görülenmek istemiyorsan, salih insanlarla, güzel insanlarla ne yap? Yaşa. Ve lâ tercih ilâ arduke fe inneh nasihatine devam ediyor. Sen diyor artık yaşamış olduğun eski topraklarına, eski bölgene, memleketine geri dönme. Çünkü orası nedir? suyu közü. Günahların işlendiği kötü bir yer. فَنْ hatta حَتَّا اِذَا tariqa تَر۪يقَ اَتَاهُ Ama Allah'ın takdiri yola koyuluyor. O alimin ona tavsiye ettiği, yeri gösterdiği yere gidiyor. Yolun yarısında etahul الْمَوْتِ Ölüm geliyor. Ölüm geliyor. Ölüm geliyor ihtısmet fihi melaiketu rahmeti ve azab tabi melekler hemen geliyor Allah'ın rahmeti takdiri rahmet melekleriyle azap melekleri ayrılığa ihtirafa düşüyorlar yani biz mi alacağız siz mi alacaksınız Yüz tane adam öldürmüş tövbe etmek istiyor o yola koyulmuş yolun yarısında da ölmüş ne yapacağız biz mi alacağız siz mi alacaksınız ve kayıt meleği rahmet kalbi ile Allah'a rahmet melekleri diyor ki bu adam Allah'a yönelerek Allah'a teveccüh ederek kalbi ile Allah'a yönelerek tövbe edip Allah'a doğru gitmeye başlamıştı teveccüh etmeye başlamıştı ve kayıt azab inu lem kat azap melekleri diyor ki tamam da bu adam hiçbir hayır işlemedi e geride sabıkası da çok büyük sizin de çok büyük فَأَتَعُمْ مَلَكٌّ ف۪ي سُورَتِ آدَمِيِّنْ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ اَيْحَكَمَنْ Bu arada, bu ihtilaf söylerken Peygamber aleyhissalatü vesselam haber veriyor. Bu meleklerin yanına insan suretinde bir melek geliyor. Buradan da ne anlaşılıyor melekler? insan suretine de ne yapabilir? Girebilir. Şeytanların insan suretine girdiği gibi. Bunun nedeni ne var? فَقَالُوا kıysu ma beyne ha hakem karar veriyor diyor ki öldüğü yere bakın öldüğü yer gitmek istediği olan salih insanların yaşadığı güzel topraklara mı yakın yoksa eski yaşadığı kötü yere mi yakın hangisine daha yakınsa diyor onu ne yapın oraya ilhak edin Kötü tarafa yakınsa azap melekleri alsın. İyi tarafa yakınsa rahmet melekleri alsın. Hakem de böyle diyor. Allah Teala'nın bakın rahmeti, adaleti, hikmeti gereği bütün bunlar oluyor ve Nebi Aleyhissalatu vesselam bize bunları haber veriyor ki dersler çıkaralım. Fekasû fevecedûhu betweenhum. Fekasû fevecedûhu adna ila ila al-ardh Ölçüyorlar, bir de bakıyorlar ki nereye yakın bu adamın öldüğü, düş bulunduğu yer? gitmek istediği yere yakın. Fa qabadathu malaikatu rahme ve bundan dolayı da ne yapıyorsun? Rahmet melekleri onun ruhunu kabz ediyor. Onun ruhunu teslim alıyor. Burada niyeti geçmiyor mu? Niyeti. Ve bir rivayet-i sahih, fakan ila al-qaryati as-salihati aqrab bi şibr. Yine rivayette diyor ki o istemiş olduğu, salih insanların yaşanmış olduğu toprağa bir karış yakındı. Yani yakınlığı o kadar çok da değil. Bir karıştan kendini kurtardı. Fecu'ile min ehliha Ve o insanlardan ne yaptı? Kabul oldu. O insanların artık sayıldığı ve salih insan olarak melekler onun ne yaptı? Tövbesini Allah Teala kabul ettiği için ruhunu rahmet melekleri aldı. Ve fi rivayeti sahih yine rivayette fa ohha Allahu Teala ila hazi an taba'adi ve ila hazi an Allah Teala iyi insanları yaşamış olduğu toprağa haydi diyorduk yaklaş. Bu adama yakınlaş. Kötü insanların yaşamış olduğu toprağa da diyor ki tebaadi, uzaklaş. Bu alandan uzaklaş. <gülüyor> Ve diyor ki hadi şimdi ölçün ikisi arasındaki mesafeyi. Feveceduhu ila hâdihi akrab bir şibir. Bir de bakıyorlar ki o iyi olan insanların gitmek istediği yere bir karış daha ney? Yakın. Ve fi rivayet başka bir rivayette ise fene'â bisadrihi nehvehâ. Bu adam ölümün kendisine geldiği katil, yüz kişi öldürmüş adam göğsüyle debelenerek diyor iyi olan yere doğru gelirdi sadece. Yani kendini oraya doğru çevirdi, biraz kıpıraştı. Yani ölüm sahnelerine bilirsiniz böyle ölür. Yere yuvarlanır Göğsünü artık o iyi yere çeviriyor. Ve ne yapıyor? Oraya doğru ölüyor. Bir ev de böyle geliyor. Yani allah Teala onu ölüm anında hayra muvaffak kılıyor. Yani çok önemli arkadaşlar. Yani allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ya mazagu azağ Allah kulubum. Onlar sapıtınca, azınca yoldan çıkınca Allah da onların ne attı sapıt. Yani insan da ya bir hayra ikbal, hayra yöneliş yoksa kendini muhasebe etmek yoksa teveccüh yoksa tövbe yoksa belli bir süre sonra o insana bakarsınız ki şeytandan da kötü olmuş. Hatta derler yani bu adam şeytandan da beter. Allah onun kalbini öyle bir sapıtmış ki bugün de görüyoruz. Adamı işte görüyorsunuz yani sağda solda medyada şurada burada mazisi çok hayırlı gibi gözüküp de böyle kendini beş peşinde koşmaya adamış ve şu anda son gelmiş olduğu duruma baktığınız zaman şaşıracağınız birçok insan var. Nereden, nereden nereye gelmiş bu adamlar? Bu neden kaynaklanıyor? Hayra teveccüh olmazsa istikamet üzere olmaya çalışmazsa kul günahlara masiyetlere devam eder bunları açıkça işlemeye devam eder umursamazsa Allah Teala da terk bir sonra sonra onun kalbine ne yapıyor? Sapıtıyor. Nuru ondan alıyor. Fe men lehu nuran fe ma nur. Allah Teala'nın nur vermediğini artık kimse bir nur veremez. Artık o kimsenin nuru da olmaz. Bundan sonra bir de bakıyorsun ki yani adam öyle ameller işliyor, öyle kötü işler işliyor ki ölümüne yakın, ölümünden önce bakıyorsun ki yani Allah Teala'dan afet diliyorsun kendi adına. Buna da dikkat etmek lazım. Beni yani kul Allah'ın kendisine her zaman tövbe edeceğini bilmesi lazım. Allah-u Teala gafurdur, rahimdir. Tövbeleri çokça kabul edendir. Tamam mı? Bunlar çok önemli. Kulda ne yapacak? Bunu bilerek, bunu bilerek, Rabbinin rahmetini umarak ve azabından korkup sakınarak bir kuşun iki kanadı gibi tamamı Bir cenahı rahmet ile bir cenahı azabı düşünerek kul yoluna, seyrine, sulukuna devam edecek. Böyle olursa, böyle olursa kul ...öyle bir hale gelir ki artık... ...mubah olan şeylerden bile... Bak, ...kendini ne yapmaya başlayabilir... ...belki sıyırmaya başlayabilir... ...direkt Allah'a ikbal eder... ...hani bu dersin ilk... E, ...bu sohbetlerin ilk dersinde... ...ilk e, celsesinde söylemiştik... Şeyhülislam Huluslam i̇bn Teymiye'den anlatıyor... ...öğrencisi İbnül Kayyim Rahimahullah... ...İbnül Kayyim'i... ...böyle mubah olan bir iş yaparken görüyor... Şeyhülislam i̇bn Teymiye... Yani, ...mubah olan bir iş şey diyor ki, derken... ...yani böyle... ...ne diyelim uzanmış manzaraya bakıyor olabilir... Kuş beslediği olabilir yani kendini Allah'ın zikrinden e, kuşlarken güvercin değil tabii yani güvercinle yani böyle mübah olan bir şeyle uğraşıyor. Şeyhül İslam İbn Taymiyya uyarınca İbn İbnül Qayyum uyarıyor diyor ki fáinna haza yasuddu anil mera'ti bil Bu diyor kişiyi kulu yüksek mertebelere ulaşmaktan engel olur. Yani o insanlar nelerle uğraşmışlar yani seleften öyle insanlar var ki ben diyor 40 yıl namazımda diyor, tek tekbirini getirirken önümde diyor, cemaatin ensesini görmedim. Ne demek o? Yani en ön diyor Böyle insanlar var. Böyle insanlar var. Yani bunlar Allah'ın rahmet merhametini merhamet sahibi olduğunu, rahim olduğunu, tevvap olduğunu, gafur olduğunu bilmekle birlikte azabının da azap edici olduğunu da biliyorlar. Azabının şiddetli olduğunu da biliyorlar bu iki hal üzerine hayatlarını yapmışlar arkadaşlar. Buna adayıp bu hale gelmişler. Şimdi uzun hadisimize gelelim. Bu hadiste Ka'b İbni Malik radıyallahu an Ka'b İbni Malik radıyallahu an biliyorsunuz Tebuk gazvesinde katılmamış geri kalmış bir sahabe. Geri kalmasından dolayı başından Çetin derin, onu üzen olaylar geçiyor. Tabi bir günah işlemiş bulunuyor. Bu günahından dolayı da 50 gün gibi uzun bir süre peygamber aleyhisselam Allah bilir, Allah Teala Ta tarafından cezalandırılıyor. Medine'de hiç kimse bunlarla konuşmuyor. Selam verdiği insanlar bunların selamını almıyor. 50 gün boyunca cemaate dahi bazıları gitmiyor namazlarını evde kılıyorlar. Yani bu şekilde bu durumda yaşıyorlar. Ama allah Teala tarafından 50 günün sonunda o 3 kişinin 80, 80 küsür kişi arasından tövbesi ne oluyor arkadaşlar? Kabul. Kabul oluyor. Diğer 80 küsür kişi de Tebuk gazetesine katılmamış ama onların çoğu münafık Peygamber'e yalan söylüyorlar. Çeşitli özür ve sebepler ileri sunuyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın da e, nedir? Yapması gereken insanların zahiren dışa vuran sözlerini kabul etmesi. Gizli olan, kalplerinde sakladıklarını ne yapamaz? Göremez, bilemez allah Teala bildirmediği sürece. Bundan dolayı da onları sözlerinin zahiriyle muamele edip, ne söylüyorlarsa öyle kabul edip onlar için yaptıkları bu günahlardan istihbar ediyor allah Teala'ya. Ama bu üç kişi hakikati söylüyor. Biz diyor, bir sebebimiz yoktu. Bizi koyacak bir bahanemiz de yoktu. Gelemedik. Peygamber Aleyhisselam bunlara diyor ki bekleyin. Ta ki Allah hakkınıza ne yapana kadar? Hüküm verene kadar. Evet, diyor ki Medine'lilere, bunlarla kimseye ne yapmasın, konuşmasın. Avüstte geliyor, Şam tarafından bir çiftçi geliyor, Kastan kralı bir şey göndermiş, ferman, bir dilekçe diyelim. Kabirim Aliye diyor ki, yani gördük ki ashabın sana azım ediyor, seni sana sırtını dönmüş insanlar. İstersen gel bize katıl, ki sana ne yapalım? yardımcı olalım, destek verelim, omuz verelim. Tabi bu adam bu mektubu götürmek için Kabe İbni Malik soruyor sahabelere, nerededir Kabe İbni Malik diye. Sahabelerin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu adamla konuşmayacaksınız sözünü öyle tatbik ediyorlar ki sahabeler, kendilerine bunu soran kişiye dahi konuşmayıp sadece elleriyle işaret ediyorlar. Yani burada demiyorlar, şurada demiyorlar, Kabe Malik evindedir demiyorlar. Onunla ilgili bir konuşmadan dahi korktukları için Hadise de gelecek diyor ki, işaret ettiler eline. Evet. Eline gösterdiler. Yani evet. peygamberin emrine bu kadar da ne var? Bir ihtimam, bir önem, bir ilgi var. Şimdi gelelim bu hadise. Abdullah ibn-i ibn Malik. Kâb ibn Malik'in oğlu Abdullah. Anlatıyor. Ve kâne kaide Kâbin anhum min benîhi heyni ani. bu Abdullah, Abdullah, Kâb'ın camiye gittiğinde ve cami dışında, yanında onu götüren kılavuzluk yapan bir oğluydu. Kâb kör olduğunda. Bu sahabe de e, yaşının ilerleyen bir döneminde kör olan sahabelerden bir tanesi. Kim gibi? Hatırlayanınız var mı başka sahabelerden kör olan? İbn Abbas. Abdullah İbn Abbas. Hayatının bir döneminde gözleri yürürken hayatının son döneminde kör olan. Kâle semîtu Kâb ibn-i Malik radıyallahu anh yuhadîtu bihadîs fîhîne tekallef an Rasûl-i sallallahu aleyhi ve sellem fîhî gazveti tabuk. Diyor ki Abdullah babam Kâb'ın Gazvetü Tebuk, Tebuk gazvesine gitmemesinden dolayı yaşamış olduğu olayları bana anlattığı O hadisi, o uzunca olayı ben diyor kendisinden bizzat duydum, işittim. Kalekab, "Lem etahallaf an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fi gazvetin gazaha kat illa fi gazbeti Tebuk, gayr anni kat tahallaftu fi gazveti Bedr." Yani ben Aleyhissalatu vesselam'ın, kab diyor ki, Peygamberimizin çıkmış olduğu savaşların hiçbirinden akmadım. Peygamber'in yanından ayrılmış olmadım. Yani bütün savaşlara Peygamber'in katıldığı bütün savaşlara katıldım. Ancak bu Temuk savaşı hariç. Bir de diyor ne var? Bedir savaşı var. Ona da ne yapmadım? Katılmadım. Zaten Bedir savaşında katılmayanlar var. Ve o katılmayanlara bu Tebuk savaşında gibi hiçbir şey ne yapılmıyor. Hiçbir leun, hiçbir kınama yapılmıyor. Çünkü diyor ki bazı adımlar e, bu savaşa çıkmak zorunlu değildi. Çünkü savaşın olacağı dahi bilinmiyordu Bedir'de. Sadece Kureyş'in Şam'dan gelen kafilesine ne yapılacaktı, önü kesilecek. Sonradan ne oldu? Savaş oldu. İşte Kaptı diyor ki hayatımda iki tane savaşa katılmadım. Peygamber'in katıldığı savaşlardan. Tevuk ve Bedir. Olan yu atab ahadun taklifanhu. Ama diyor Bedir'de, Bedir'de hiç katılmayanların hiçbirine ne yapılmamıştı kınama yapılmamıştı. Yani Belir Savaşı'ndan geri kalanların hiçbiri kınalanmamıştı. Bunu ne bilen söylüyor? Çünkü Tebuk Savaşı'nda başına gelenlerden dolayı. 50 gün az değil arkadaşlar. 50 gün. Yani Ka'b diyor ki peygamberin yanına geliyordum, selam veriyordum. Bakıyordum bana benim verdiğim selamını reddedecek mi, alacak mı? Dudağının dayı kıpırdamadığını görüyordum. Bana öfkeyle bakıp, öfkesinden dolayı böyle dişlerini hafiften açıp tebessüm eden insanın baktığı gibi bakıyordu diyor. Yani Peygamberimiz ona karşı Yumuşak güleç yüzünü de ayna atmıyor, göstermiyor. Bu kadar şiddetli bir gün. Ve innameh haraca <gülüyor> Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve'l-muslimun yuriduna ayra Kureyş ayra Kureyş'in hatta cem'a Allahu Teala beyne huma beyne aduwwihim ala ghayri mi'at. Aleyhissalatu vesselam ve yanında olan Müslümanlar Bedir Savaşı günü Kureyş'in kafilesine e ne yapmak için? Önünü kesmek için çıkmışlardı. Ancak diyor allah Teala beklemeden ansızın ne yaptı? Müslümanlarla Kureyşleri bir araya getirildi. Getirdi ve Bedir savaşı oldu. Savaş oldu. Ve lakad shahidtu ma rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem leyletel akabe hine tevâsıkna al İslam Ka'ab diyor ki ben yani Tebe'e katılmadım, Bedir'e katılmadım ama yani İslam dininde yeri çok büyük olan akabe beyatına katıldım. Neden Akabe beyatı? Arkadaşlar iki kere gerçekleşmiştir. Medine'den Ensar Aleyhisselatü Vesselam'a gelip ilk başta 12 kişi geliyorlar. Daha sonra 70 küsür kişi geliyorlar. İkinci defa geldiklerinde Aleyhisselatü Vesselam'a Medine'ye geldiğinde yardım edeceklerine söz veriyorlar. Ensar, Medine'liler. Bunların yeri çok büyük. İslam dininde. Zaten o yüzden diyor ki alimler Kâb-i Malik Tevuk Savaşı'na gitmedi ya peygamberle katılmadı ya diyor diyorlar bu Ensar için neydi? Farzı ayındı. Niye farzi ayındı Ensar için? Çünkü onlar Akabe Beyatı'nda peygambere yardım edeceklerini ne yaptılar. Beyat ettiler, söz verdiler. E gitmedi, savaşa katılmadı. Ne yapmış oldu? Sözünü bozmuş, beyatını bozmuş oldu ve büyük günah işlemiş oldu. Allah'tan bir tövbe etmesi lazım. Tövbesinin kabul olması lazım. 50 gün sürüyor arkadaşlar. 50 gün boyunca yalnız başına terk edilmiş, tavır takınılmış hecredilmiş bu sahabeler. Üç tane. Ve me uhibbu enneli biha meşhede Bedir ve inkânet Bedr'un ezkara finnâsi minhâ. Yani ben diyor bu Akabe beyatını Bedir'den hatta ne olarak görüyorum? Daha faziletli görüyorum bana göre. Ama diyor Bedir'in yeri insanlarda daha büyük. Bedir savaşının yeri. İnsanlarda daha büyük. İnsanlar onu sürekli ne yapıyor? Hatırlıyor. Ve kana min hayri hîne tekalleftu ve kana min haberi "Hani takallüftu an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fi ghadvatı Tabuk, enni lam akun kat aqwa ve la aisara minni hani takalluftu anhu fi tilka fi tilka el Şimdi haber veriyor Cabir bin Umar. Diyor ki: "Tabuk savaşında peygamber aleyhisselatü vesselam'dan geri kalmamın sebebi şuydu. Yani geri kalmamın sebebi benim zayıf olmam veyahut da durumumun kötü olması değil. Hatta bilakis ben o gün daha güçlüydüm ve daha kuvvetliydim." diyor. Yalan söylemiyor sahabe. Vallahi ma jemgatu hatta jemgatu ma fi Ve bu savaştan önce katılmış olduğum diğer savaşların hiçbirinde iki tane bineğim dahi olmamıştı. İki tane binek düşünün. Bu savaş için iki tane binek hazırlıyor. Tabii savaşı için. Yani hazırlığını yapmış. Bundan önceki savaşlarda böyle bir iki tane binek fren hazırlama imkanı da bulamamış. Ve <Sessizlik> lem yekun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuridu gurze illa warra bighiherha hatta kanat tilke el gazve. bu savaşa verdiği öne bir de anlatıyor. Peygamber vesselam bu savaş hariç diğer savaşlarda hangi yöne çıktığını hiçbir zaman haber vermezdi diyor. Ne demek o? Yani hangi yöne çıktığını göstermez. Sanki başka öne gidiyormuş gibi yapardı. Þaki düşman ne yapmasın? Farkına varmasın. İçerideki münafıklar bildirmesin. Peygamber dese ki 15 gün önceden biz Mekke'yi fethet etmeye gidiyoruz mesela. Veya Hayber'e gidiyoruz veya şuraya gidiyoruz buraya gidiyoruz içerideki casuslar şunlar bunlar ne yapabilir? Haber verebilir. Peygamber ne yapıyor? Hayber'e mi gidecek? Başka bir yere mi gidecek? başka bir yeri gösteriyor? Başka bir yere gidecekmiş gibi davranıyor. Bu da caizdir. Hatta bu rivayet bu hadisin baş başka rivayetinde Ebu Davud'da geçiyor diyor ki el harbu khoda ha savaş nedir? hiledir yalan değil. Yalan değil. Öyle. Yalan değil. Dikkat etme. Hiledir. Savaş hiledir. Yalan yok. Savaşta bile yalan. Yalan yok arkadaş. Şu demiyor Demiyor. Mesela o, o bölgeye doğru yöneliyor. Oradan gidebilir. mi? Mesela Alin mesela ne yapıyor? Ateş yaktırıyor mesela. Ne? Niye ateş yaktırıyor mesela? Gecelin düşman çok görsün diye. Demek ki bunlar o kadar kalabalık ki. Bu ilendir bu bunda yalan yok ama yalan söyleyemezsin Hırsızlık. tamam artık sizi teslim teslim aldık deyip onları öldüremez tamam mı arkadaşlar? Aleyhisselam niye temuk gazesinde böyle bir şey yapıyor şimdi sahabecek? Fagaza Rasulullah fi sıcak bir günde oraya gitti ve ve uzak kurak bir yol katetti ve istaqbal ve karşısındaki Hedefe aldığı insan sayısı da çoktu. فَجَلَّا لِلْمُسْلِم۪ينَ اَمْرَهُمْ لِيَ تَأَحَّبُوا اُهْبَةَ غَزْوِهِمْ Müslümanlara yanında bulunan sahabelere düşmanın durumunu çok iyi anlatıyor. Niye bunları yapıyor arkadaşlar? Müslümanların kendisiyle beraber olan sahabelerin iyi hazırlanmaları için. Çünkü düşman kuvvetli, güçlü. Topraklar sıcak toprak, kurak toprak, uzak, sayı büyük. فَاَكْبَرَهُمْ بِوَجْهِمُ الَّذ۪ي yurid. Ve peygamber aleyhisselam gideceği yönü sahabelere bildiriyor. Vallahi muslimun ma rasulillahi sallallahu ve sellem kesirun ve la yecmeuhem kitabun hafizun. O gün peygamber aleyhisselamla olanlar, olanların sayısı çok büyük. Diyor ki ravi ama diyor onların kayıt altına alındığı bir sicil, bir divan o gün için henüz yok. Niye bunu söylüyor? Çünkü peygamberden sonra aleyhisselamdan sonra Ömer zamanında diyorlar. İlk defa ne yapılıyor artık? Sicil başlıyor, kayıt. O divanı kullanıyor. Kimler katılmış? İsimleri nelerdir? Ama bu savaşta, peygamber döneminde böyle bir uygulama yok. Rivayetler farklı. Kimi rivayetlere göre 10 bin, kimi rivayetlere göre 30 binden çok, kimi rivayetlere göre 40 bin. Peygamberle olan kişilerin sayısı. Bu rivayetlerde iktiraf var mı arkadaşlar? Birisi 10 bin diyor, birisi 30 binden çok diyor, birisi 40 bin diyor. kalbinde şüphe olan, kalbinde hastalık olan, hadislere dil uzatmak isteyen, hadislerin kökünü böyle kurcalamak isteyen adamlara göre bu hadislerde ne var? Taaruz var. Tenakuz var. Birbirlerine ters düşüyor. Hadisleri görüyorlar dışından böyle. Hadislere vuracaklar ya, hadislerin inkar ve onların üzerinden Peygamber aleyhisselatü vesselamın Allah'ın ismi ve sıfatlarıyla ilgili konuştuğu hadislere uzanıp onları iptal edecekler ya, böyle şeylerle uğraşıyorlar. Ama ilim ehli arkadaşlar, İlim ehlinin kitaplarını okuduğunuz zaman hadisleri müdafiaden halilere baktığınız zaman onlar bunların cevabını çok iyi vermiş. Şimdi ilk bakışta evet bir çelişki var gibi değil mi? 10 yani binlere, 40 binlere. Rivayetlere bakıyorsunuz diyor ki 10 bin vardı. Demek fırsan atlı. 10 bin atlı. 10 evet. bin diyenler neyi kastediyorlar arkadaşlar? Evet. Atlı oladı. 30 binden çok diyenler bu 40 bin diyenler arasında bir iktifah yok çünkü 30 binden çok diyenler neredeler yani küsurat söylemiyorlar 40 bindenlerde ne yapmışlar yani yaklaşık bir ifade söylüyorlar yani sala bu kadar çok arkadaşlar. Ve evet. Gazel Rasulullah sallallahu aleyhi ve sâhâ. Yani, e e e "Kab" falâ râjûn yiridu an y'tâyib illa zânn an dâlke seyâfba bhihi ma lam yenzil fihi râhîn min Allah. Malik, Kab diyor ki, "Bu savaşa katılmayıp Bu savaştan geri kalan insanlar kendilerinin bu yapmış olduğu fiilin gizli kalacağını zannediyorlardı. Şayet Allah kendileriyle ilgili bir ayet indirmediği takdirde. Ne demek yani? Sayı çok. 40 bin kişi arasında nereden bilecek? Kabe ibn-i Değil mi? Ve diğer münafıklar, 80 küsur tane adam da böyle zannediyor diyor Kabe. Allah indirmezse, haber vermezse şayet Peygamber dahi bilemez. İnsanda da böyle bir ne var? Kanı var. Durumumuz gizli kalır yani. Köşede kendimizi saklarız, gizleriz. Ve gaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tilkel gazvete heyne tabet-i thimar ve zilal feene ileyha as'aru Diyor ki bin Malik Aleyhisselatü Vesselam'ın savaşa çıktığı dönem rivayetlerde geliyor Harif sonbahar döneminde dönem. Medine'nin sonbaharı Ekinlerin olmaya başladığı sebzelerin, meyvelerin yani olmaya olgunlaşmaya başladığı o dönemde, güzel olmaya başladı olgunlaştığı dönem Faene ile ya benim diyor bunlara mailim var. çap yani ben diyor bunları seviyorum. Bazı insanlar vardır böyle o mevsimden tad alır, zevk alır. Fatih Hazreti Rasulullah Aleyhisselam ve Müslümanlara ma. Peygamber Aleyhisselam ve beraberindeki Müslümanlar hazırlanıyorlar. Hazırlanmadan gitmem. Mutfakta ardu, lükey, tejheze, mağhuh, fa arjego ve lım aqdu şeyen. Yani tembellik var. Kâbimim Malik. Teknesi bula diyor ki sabah ben çıkıyorum. Hazırlanacağım savaşa sahabeler antrenman yapıyorlar, atlarını hazırlıyorlar. Değil mi? Yani bu savaşa gidiyorsun sen. Hazırlık gerek. Elini kolunu sallayarak değil. Sabah çıkıyorum ama diyor, akşam dönüyorum, hiçbir hazırlık yok. Hiçbir şey yapmamışım. Ve ekullu fî nefsî ene kâdirun aya Kendimi diyor, diyorum ki ben, yani kendimi hazırlamaya gücüm yetiyor, kadirim. Bir sorun yok. Yapacağım. Felem mezalli temâdâ bî hatta istemerre bin nâsil cin. Bu durum diyor, ben de bu şekilde devam etme devam etmeye sürdü. Devam ede geldi. Devam etti. Bu tembellik, bu durum hazırlanamıyorum. İnsanlar diyor artık ne yapmaya başladılar? Hazırlık döneminden <güz> yola koyulma döneminden. Ciddi ciddet <ciddi> aldı artık insanlar. Fe <güz> asbaha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gâdiyen <güz breaking> vel muslimunama Peygamber sabahın erkenden saatlerinde çıktı. Velem akdî min cihâzi şey'en Ama benim durumum hiçbir şey hazırlamamış bir insanın durumu. Hiçbir şey yapmamış diyor. Sımme gadevtu feracatu velem akdî şey'en Döndüm geri. Hiçbir şey yapmadım. Hala devam ediyorum. Hiçbir şey yok. <gülüyor> durum böyle devam etti. Ta ki bunlar diyor sahabeler. Yola çıktı hızlıca. Yola koyuldular. Ve aramızdaki mesafede açıldı. Artık yetişemeyeceği bir durum var. Yani insan diyebilir. Ya işte 20 kilometre gittiler. yetişelim. İlk başta böyle böyle böyle ama gitmişler kaç kilometre. Artık onlara yetişmek zor. فَهَمَمْتُ اَنْ en فَعُدْرِكَهُمْ Aa, yine de ne yaptım? İçimden böyle bir istek geldi. azim etmek geldi. Kalkıp onlara yetişmek istedim. فَيَا لَيْتَنِي فَعَلْتُ Keşke de böyle yapsaydım diyor. Bu içime gelen şeyi, fiili, fiiliyete geçirseydim. Çünkü daha sonradan, başına gelen şeyler çok acı. Thumma لَمْ يُقَدَّرْ ذَٰلِكَ Ama bu benim için takdir olmadı. Bana müesser olmadı bu. Yapamadım, yola çıkamadım. فَتَفِ <gülüyor> Fil ba'de i aleyhi ve sellem Yahzûnuni ennî usveten insanların arasına girdim peygamber çıkmış 40 bin küsur sahabe çıkmış Diyor ki, insanların arasına girdiğimde Medine'de sokaklara geziyor Bomboş sokaklar Bütün yiğitler, yiğitler, cömertler, kahramanlar Peygamberle çıkmış Diyor ki beni diyor hüzünlendirdi Gördüğüm manzara Ne o gördüğüm manzara Diyor Medine'de kalanları kimler? münafıklığın içine batmış, dibine kadar batmış insanlardan başka kimse yok. Bir de kimler var? Kadınlar, çocuklar, hastalar, yaşlılar. Bir de Peygamber'in yerine bıraktığı yöneticiler. Yani ya mazur görülmüş, özür sahibi insanlar, ya Peygamber'in geride bıraktığı yöneticiler, kendi yerine bıraktı, yahut dibe kadar batmış münafıklar. Bu diyor beni çok üzülendirdi. İçi şimdi başladı kemirmeye. Evraculam mimme azalallahu ta'ala minedduafa Onamle zikr etmedi sallallahu aleyhi ve sellem hatta Tebuk. Peygamber diyor Tebuk'a gelince edek beni anmadı adımı. Faqale <gülüyor> ve huve jalisun fil kavm bi Tebuk ma fa'ale Ka'd ibn Malik. Saba'nın arasında toplanıyor peygamber diyor ki Cabit Numelek nerede? Cabit Numelek ne yaptı? Aleyhissalatu vesselam soruyor. Faqale reculun min Beni Seleme Seleme oğullarından Benü Selemeden bir adam diyor ki ya Resulallah Habesehu burdahu Ve nazaru fi feyhi Ka'b-i ibn Malik hakkında ağır bir ifade kullanıyor. bu sahne. Diyor ki Üzerindeki o kaftanı var ya elbisesi Ve omuzuna Attığı giydiği Entarisi, kıyafetleri onu alıkoydu. Yani kendine düzen vereyim derken Üzeriyle üstü başıyla ilgileneyim Derken Medine'de Geri kaldı. Yani böyle bir ağır ifade kullanıyor. Oradan hemen Muaz bin Cebel radıyallahu atlıyor. Muaz bin Cebel bi'se ma kul diyor ki bu adama ne kadar kötü bir şey söyledi. Vallahi ya Resulallah, ma alimna aleyhi illa hayran diyor ki Muaz İbni Cebel Muaz İbni Cebel peygamberin huzurunda biz diyor bu adamdan hayır hayırdan başka güzel işlerden başka bir şey bilmiyoruz görmedik. Fesekete Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhi sellem, ne ona bir şey söylüyor ne de ona bir şey söylüyor. Alimler diyorlar ki, şayet bir adam hakkında bir kimse zahir ol, görüşe göre Allah'ı ve Resulü'nü müdafaa etmek için konuşuyorsa, zannına göre konuşması caizdir. Şimdi bu ben Seleme'den olan adam Kâb-i İbni yaptığına bakıyor. Geride kalmış. Sebebi yok, özrü yok. Bir şey sunmamış peygambere. Tamam mı? Bu adam da peygamberi adına, Allah adına, Allah adına, savunma adına o adam hakkında zanlınca diyor ki, bu böyle. Peygamber ona demiyor, sen konuşamazsın edemezsin. Bu da caydırıyor elimden. <gülüyor> Öbür kişi de savunuyor. Biz diyor bunu hayır hayır hakkında biliyoruz. Ne ona bir şey söylüyor ne de buna bir şey söylüyor. Fe beynehu ala zalika ra'a rajulan mubidan yuzuru bihi serab feqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kun aba haykana. Bu durumdayken, bu haldeyken sahabeler bembaz elbiselerine bürünmüş bir adam geliyor. Hatta sahabe şöyle bu Ravi şöyle, Ravi şöyle e, tabir ediyor durumu. Yani çok hareketliydi. Çölde gözüken diyor, serap var ya serap. O adam diyor o serabı, serabın yani bir serabı görüyoruz. İlerde su gibi görüyorsun ya çölde sıcakta bazen Türkiye'de İstanbul'da çok sıcak olunca asfalta bakıyorsun ileride sanki ne var? Su var değil mi? Düşünün bir adam oradan geliyor beyazlara bürünmüş. Sanki o suyu ne yapıyor? Hareket ettiriyor. Suyun içinden geliyor. Suyu oynatıyor yerinden. Sağ böyle diyor. Sıcak çöl beyazlara bürünmüş bir adam var. Peygamber diyor ki, bu gelen adam Ebu Haytheme olsun. Ebu Haytheme olsun. E temenni ediyor. Bu adam ki, Allah'tan temenni Allah'ın bu geleni Ebu Haytheme kıl. <gülüyor> Ve gerçekten peygamberin temennisi, isteği oluyor. Ebu Haytheme geliyor, çıkanı oluyor. Gelen adam, beyazlarına bürünmüş adam. Sonra anlatıyor diyor ki bu adam kimdir? Sahabe münafıkların kendisine dedin uzattıklarında bir sa bugünün ölçeğiyle yaklaşık 3 kilo hurma tasadduk eden Allah için infak eden adamdır diye açıklıyor. <gülüyor> Kâle felemma balagani enne Rasûlallâh sallallahu aleyhi ve sellem kad tevecceh f kavilen min Tabuk hazranî bihi. Çap olaya devam edip anlatmaya bu olayı böyle bir ayrıntı olarak anlatıyor. Peygamberin diyor Tebuk'tan Medine yani geri döndüğünü duyunca beni diyor hüzün kapladı. Efkarlarım sardı artık. Düşünmeye başladım. Sıkıntı bastı. فَتَفِقْتُ اَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ فَأَقُولُ اِمَا اَخْرُجُ مِنْ سَقَتِهِ غَدًا Başladım diyor yalanlar uydurmaya. Kafamda yalanlar kurmaya. Yalan mı söylesek? Yarın onun Gaza bundan peygamberin öfkesinden nasıl sıyıracağım, kurtulacağım diyor. Yani Aleyhisselatü vesselam harisun alel mu'minine harisun bil ra'ufun rahim ayette ne diyor? O karşı çok şefk, ne diyor? Onları çok gözetir. Durumları onu çok ilgilendirir. Hırslıdır. Değil mi? O karşı ra'uftur, ra'imdir. Merhametlidir. Ama aynı zamanda öfkelendiği zaman, kızdığı zaman ne yapıyor arkadaşlar? Suratı kızarıyor. Sahabeler onun şiddetinin öfkesini biliyorlar. Ya nasıl kurtulacağım onu düşünüyorum. Bu estain ve lazik bi ra'i <gülüyor> min ahli. Aynen herkesten diyor yardım istiyorum. Ne yapayım? Ne diyeyim? Felma qila enni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kat adalla qadiman zaha anni hatta ariftu enni lam anju minhu bi Artık bana denince peygamber aleyhissalatu vesselam geldi. Benim diyor düşündüğüm, kafamda planladığım bütün diyor yalan olan, dolar olan, batıl olan şeyler benden gitti. Ben ben anladım ki ben artık ondan kurtulamayacağım. Fejma'tu صِدْقَهُ <sıdkahu> ve dedim ki artık doğru söyleyeyim ona. Ve asbaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadimen ve kana مِنْ سَفَرٍ min بِالْمَسْجِدِ bada'a bil mescid feraka fi Peygamberimiz köründe ne yaptı geldi? sünneti. E de böyle tavsiye diyor, girmeyin. Yolculuktan zaman şehrinize Peygamberimiz girerken sabah girermiş. Önce mescide gider, namaz kılar, iki rekat. Ondan sonra insanları etrafına toplar, onlarla konuşur, sohbet edermiş, asfi hal edermiş. فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلِّفُونَ يَعْتَذِرُونَ إلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ وَكَانُوا بِعَنْهُ سَمَانِيَ الرَّجُلِ. Şimdi dökülmeye başlıyor. Özür sahipleri yani gelmeyenler, münafıklar. Diyor ki seksen küsur kimse geldi oturdu Peygambere sızlanmaya başladılar. Özür beyan etmeye başladılar ve yemin etmeye başladılar. Böyle oldu vallahi billahi tallahi. Konuşuyorlar, özür diliyorlar. Fekabile minhum alaniyetahum. Peygamber onların aleni olarak açıkça dışa vurduklarını ne yapıyor? Kabul ediyor. Yani dışa vurandan ne yapacaksın? Şimdi bazıları var, ya ben biliyorum bunu diyor. Kalbinde bunun böyle bir şey var değil mi? Böyle insanlar var. Ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ki o peygamber vahiy destekli. Bunu yapmamış. Sen hayat, sen ne yapalım? İnsanlara dışarı vuran halleriyle ne yapacaksın? Muamele edeceksin. Ve bâya'ahum ve stagfer alahum. Onlara beyat alıyor onlardan ve onlara istiğfar ediyor. Ve vekele serâirehum illallah Teala Onların gizli olarak kalplerinde sakladıkları şeyleri Allah'a havale ediyor. Hatta <gülüyor> ciltu. Ta ki sıra bana geldi diyorsa Geldim. Fe lemmâ sellemtü tebesseme tebessümel muğdab selam veriyor Peygamber. Esselamu Aleyküm. Cenab-ı Aleyküm. Hani bizde de vardır ya böyle bizde yaparız değil mi? Yani hafif bir tebessüm. Kafamızı sallarız böyle. Ama o, o tebessüm nedir? Yani sen gününü göreceksin tebessüm. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklara filan evde yaparız. <gülüyor> Yalnız, değil <mi>? Sen yandın <gülüyor> evet, yani. O, <gülüyor> o, o gülme öyle bir gülmedir. Sımmakale <gülüyor> ta'al. Ta'ale. Peygamberimiz gel diyor yaklaş. Feci'tu emşi hatta celestu beyneye dey. Geldim diyor huzuruna önüne oturdum. Ve kâleli ma kallefek. Seni geride bırakan ne ey kağıt, Niye göremedin? Elem tekun kadib ta'ta zahrake Elem tekun kadib ta'ta Sen bineceğin hayvanı satın almamış mıydın? Oradaki tercümele dikkat edin. Yanlış yapmışlar. Hı. Ne yazmış? Sen biatı kabul etmedin. Ha, Sen biatı kabul etmemiştin diye saçma bir şey yazmışlar. Tercüme. Peygamber diyor ki bana Alam tekun kadib ta'ta Sen bineceğin hayvanı satın almadın mı? Düzeltin onu. Yani sen ayan almışsın hazırdır. Görüyorduk seni iki tane hatta iki tane diyorsun. Qale <gâle> kultu ya Resulullah inni vallahi lau jalastu inde gayrik min ahli dunya la ra'itu anni saakhrucu min saqati bi udhr. Lagat utitu jidalan. Vallahi ya Resulullah diyor. Senin huzurunda değil de başkasının huzurunda oturuyor olsaydı şimdi. Ben diyor tartışma dili uzun bir adamım diyor. Yani diyor sen olmasaydın da başkası olsaydı senin yerinde onun diyor öfkesinden kurtulabilecek bir adamım ben aslında diyor yani. Onun beni yemesinden, bana kızmasından sıyrılabilirdim. Fakat ben vallahi lapt alimtu len haddastuka al-yawma hadithan kadhiban tarda bihi anni layushkana Allah yaskhituka alayya. ben biliyorum ki diyor bugün senin hoşuna gidecek bir şey söylesem korkarım ki Allah Teala diyor seni bana öfke eder bir hale getirir daha sonra. Seni bana öfkelendirir. Biliyor bunu yani. Bugün seni, Şimdi kandırabilirim seni ama seni hoşuna gidebilecek bir şey söylerim ama vahiy var yani. Allah Teala'nın vahiy var. Seni uyarır. Bundan korkuyorum diyor. Ve in haddestuke hadise sudqin tecidu aleyye fihi enni leercu fihi okballah Azza ve cel. Ama diyor ben senin hoşuna gitmeyecek bir şey söylerim. Bunu biliyorum. Bu, bu senin hoşuna gitmeyen şeyden dolayı sen öfkelenileceksin. Ama ben bununla ne yapıyorum? Allah'tan diyor, güzel bir akıbet umuyorum. Yani bunun için bunu yapıyorum. Hoşuna gitmeyecek bir şey var. Yani Peygamberimize sunuş yapıyor. Himşatıyor aleyhisselatü aleyhisselatü. Vallahi ma kâne li min Açıklıyorum diyor. Vallahi ma kâne li min odur. Özür yok. Vallahi ma kuntu kat akva ve la esere minni Bu geride kaldığım savaş var ya bu savaşta. Bu, bu dönemden daha kuvvetli olduğun ve durumumun daha iyi olduğu başka bir dönem de yok. Onu da söyleyeyim diyor yani. Bineyim var, durumum iyi, gücüm, kuvvetim sağlığım قال fe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emme haze fekat sadak. Evet diyor, bu doğruyu söyle diyor. hatta yakdiyallahu fih. Tamam diyor, yürü git, kalk. Allah diyor, sana hüküm verinceye kadar artık oturma bu, yürü. Allah senin hakkında hüküm verecek. Ve beni rijalun min bani Salama fattabi'uni. Faqalu li: "Lenu diyor, Salama oğullarından bir grup peşime takıldı." Bu kolay yaşayınca. "Faqalu li: Vallahi ma 'alimnaka a'nibtad damma min qabl Ey kab, bundan hani senin böyle bir günah işlediğini biz duymadık, görmedik. Yani sen iyi insansın. fi laqad fi an ila sallallahu aleyhi ve sellem bima Hani şu senden önce peygambere gelip geride kalıp peygambere özür beyan edenler gibi niye özür beyan etmedin? Aciz misin sen? Ona böyle şey yapıyorlar. Yani bir şeyler söyle kurtar. Hani vardı diye böyle. Sen de bir şeyler söyle. Böyle de yani. فَوَاللّٰهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ اَرْجِعَ عَلٰى رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ سَلَّمْ فَأُكَذِّبَ نَفْسِي Diyor. Beni öyle azarlamaya devam ettiler. Yani sen ne yapıyorsun? Gitsene. Böyle, Sözler sarf ediyorlar. Ka'ab diyor ki öyle etkilendim ki gidip diyor biraz önce Peygamber'e söylediğim sözlerimi yalanlayacaktım. Bu kadar etkilendim diyor. Fımme hal min ahad dedim ki diyor ben o selam eden gelemem ona. Benim durumumda olan başka bir kimse var mı? Benim gibi bu duruma düşmüş. Diyorlar ki na'am lakiyehu ma'ke raculen gâla misle ma'kult. Evet iki kişi daha var. Senin söylediğin aynı şeyi söyledi onlar da. Yani. yani toplam üç kişiyiz. Üç kişiyiz. Fekilenehuma misle ma qila leki. Onlara da sana denilen sana verilen cevabın aynısı verildi. Peygamber onlara da dedi ki bekleyin Allah'ın hükmü gelinceye kadar bekleyin. Hala Soruyor kim onlar? Kalu Murara ibn Rabi' al-Amri ve Hilal ibn Umeyy al-Vaqifi. Murara ve sahabe. Kalu salihin katılmış. Örnek alınacak iki adam daha var demek ki bende diyor. Bana onları da zikrettiler. Tale fa madaytu hina zekoruhu O ikisinin de olduğunu duyunca diyor, yaptığım işte devam etmeye karar kıldım. Yani peygambere sunduğum doğru sözleri geri çekmedim, yalanlamadım kendimi. Wa رَسُولُ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an kalamina eyuhel thalathatu min beyne men tahallafa anhu. Kal fetatanabana ennas. bu 3 kişiden bu, bu bizim üç kişiyi insanların bizimle konuşmasının konusunda mehiyeti yasakladı. Diyor insanlar bizden uzaklaştı. Evkâle tegayyerû lene li fi ard bil diyor yeryüzü dahi bana değişti. Yani tanıdığım yeryüzü değil artık o diyor. Yani yürüdüğüm yollar, sokaklar, yaşadığım şehir değişti. Düşünebiliyor musunuz? Dostun, arkadaşın, komşun, anan, baban, akrabam ona senle konuşma seni görüyor kafasını çeviriyor. Felâsna ala zâlike 50 leyla 50 gün devam etti diyor bu. Fa emma sâhibâi fe ve qa'adâ fî buyûtihimâ yabkiyân. ve Hilal iki kişi var ya diyor benim arkadaşlarım. Onlar huşu içinde boyunlarını bükerek evlere çekildiler ağlamaya başladılar. Ağlıyorlar o ikisi وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ بَأَجِلَ دَهُمْ Ben diyor gençtim. Kuvvetliydim. Onlara göre. فَكُنْتُ أَخْرُجُ eşhedu الصَّلَاتَ al Müslümanlarla birlikte namaza gidiyordum camiye, cemaat Diğer ikisi ne yapmıyor? Gitmiyor. Yani Onlar ne durumda? Yaşlılığından dolayı değil. Konuşulmayacak. Selam verilmeyecek. Selamlar alınmayacak. Cemaate bile gelmeye binirler. Bu kadar ceza, doğru. Ama bu biraz genç kaldırabiliyor. Biraz daha böyle ayakları <gülüyor> sabit. Yürürüm <Diyor ki, gülüyor> ve atufu fi'l aswaq ve la Çarşıda pazarda geziyorum, kimse benle konuşmuyor. Ve ati sallallahu aleyhi ve sellem fa usallimuhu alayhi fa usallimu alayhi wa namazda da oturduğu yerde selam verdikten sonra selam veriyorum yaklaşmaya çalışıyor ona karşı böyle bir şeyler yapmaya çalışıyor aleyhissalatü vesselam ve bakıyorum diyor dudaklarını oynatıyor mu oynatmıyor mu selamını alıyor mu almıyor mu sonra diyor peygambere yakın namaz kılıyorum böyle çaktırmadan gözümün kenarıyla diyor namazda peygambere bakıyorum İde akdertu Allah sallatü İzzahra ilayhi. Bakıyorum ki namaz zaman yani namazdayken kendime böyle ona bakmadığım zaman namaza yöneldiğim zaman bakıyorum ki Peygamber diyor bana bakıyor. bana bakıyor böyle. Ve İde ve İde iltfettu nahuu ağrada anni. Namazdayken azıcık ona bakar gibi oluyorum. Peygamber kafasını çeviriyor. tavır takılıyor. Şunu yani. Aleyhisselatü Vesselam ona tavır takılıyor. Ne kadar kötü bir şey değil mi? Yani yani yapılan bir günah var, işlenilen bir günah var karşılığında. Ne olacağının belli değil. Yani ayet de inebilir. Yaptığın işin azabı çok büyük olabilir. İnsanlığa ders olabilir. Değil mi? Peygamber'e bakıyor namazdayken gözünün ucuyla Peygamber Aleyhisselam boynun çeviriyor. Alimler diyor ki onun için namazda bu gibi durumlarda veya zaruret babında insan ne yapabilir? Bu şekilde gözünün ucuyla bir yerlere bakabilir. Hatta, eğer İnsanların bu kabalığı, insanların bu sert davranışı bana devam etti. Artık daraldım, sıkıldım. Amca oğlu, en ebu Katade'nin diyor, Boston'a gittim, duvarından atladım diyor. Duvarından atlak, kapısından bile girmiyor. Niye? O benim için diyor, insanlar arasında en sevimli, en samimi olduğum bir adamdı. Yani aralarında bir ne var? akrabalık var bir de dostluk arkadaşlık var. İlmi ehli bundan da bir fayda zikrediyor. Bu faydaları özlediğin arkadaşlar. Diyorlar ki eğer tanıdığın bir insan varsa biliyorsun senin onun bahçesine girmene izin veriyor. Kapıda kilitli duvardan atlayıp oraya ne yapabilirsin? Girebilirsin. Biliyor. Sen dostsun. Şeysin. Veya biliyorsun ki kapısını açıp girebilirsin onun. Öyle bir izni var. Evinde de kimsenin olmadığını biliyorsun. Eşinin, çoluğunun, çocuğunun şeyin ihtiyacın oldu. Ona sormana gerek yok. Girebilirsin. Her izin almaya gerek yok. Bu da gülüyor. Duvardan atlıyor. Fesellemtu aleyhi fevallahi ma reddi aleyhisselam. Selam verdim ama diyor. Benim selamımı dahi almadı. Niye? Çünkü konuşmak yasak. Fekultunav ya eba Dedim ki diyor ey ebu katade. Enşuduke billah. Hal ta'lemuni ehabbul Allah ve rasule. Allah için sana soruyorum diyor. Allah'ın adını anarak soruyorum. Söyle. Söyle. Ben diyor Allah'a ve Resulüne seviyor muyum? Amca onunla diyor böyle. Fe Ebu Ebû Kadide susuyor. Konuşmuyor. Yani evet ya da hayır mı? Fa udtu Tekrardan soruyor. Tekrardan Allah için söyle diyor. Yine susuyor. Fakal, Ebu Ebû Kadide diyor ki Allah ve Resulü alem. Allah ve Resulü bilir. Dilemen diyor ki Ebû Kadide burada ne yaptı? Konuştu. Ama eleman diyor ki yani konuştuğun söz ne Allahu ve Resuluhu talep. Allah ve Resul daim Bu caizdir. Bu kelamdan sayılmaz. Ama diyor, ama diyorlar selam kelamdan sayıldığı için diyorlar. Onun selamını ne yapmadı? Almadı. Fa faadet ayna ediyor. Gözlerim yaşlandı oldu. Ağlamaya başlıyor. Artık dayanamıyor. Gözler doluyor. Ve hatta tasawwartu gerisin geriye çıktım duvardan geri atlayarak gittim. Fe bayna ana emshi fi suq el bi't-ta'am yabi'uhu bil medine Malik şamdan gelmiş yanında yiyecek satan bir çiftçi var. Ve insandan arasında bağırıyor. "Kabe ibn bana kim gösterecek? Kabe Malik nerede? Hadi gösterin." Fatatika an-nas yushiruna ilayyi insannardu illi beni göstermeye. Bakın konuşmuyorlar. Orada bile demiyorlar. Hiç konuşmuyor. Hatta جاءني فدفع الي كتابا من ملك غسان. Ve kuntuk katiben feqara'tuhu fe Bana diyor Maradiy kabilesinin kralından bir kağıt getirdi. Bir yazı getirdi. Ben de okuyan bir yazan bir adamım diyor. O kağıtta şöyle yazıyor. Amma ba'd bundan sonra inne kad balagana en sahibi kat cafak Duyduk ki, senin dostun, sahibin, arkadaşın sana sert davranıyor, kaba davranıyor. Velem nece'al Allah bidari hevalin ve la allah Teala senin küçük düşüreceğin, küçük düşürüldüğün ve hakkının yendiği bir yerde seni hayat sürdüğün izin vermez. Yani allah Teala bunu sana yazmamış. Gel, bize katıl. Yani burada yaşamaya mecbur, değilsin. Burada küçümseniyorsun. İnsandan selamını dahi almıyor. Hakkın yeniyor, diyor ona. Burada Allah sana bunu yazmadı. Sen bunu değiştirebilirsin, gelebilirsin. Fəllak bina nuasiq veya nuasiike bize katıl, bizde olanlardan sen de faydalan. İslam düşmanları, bakın dışarıdan laf mı var Çalışıyorlar. Fakültüine <gülüyor> kara tuha okuyunca dedim ki diyor kendi kendime, "Hadi Eydan min al-bala, hadi aydan min al bu tabii imtihan, bu tabii bela, bu da tabii muzisyet. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Feteymmem tu birer tendurla feseler tu aldım o kağıdı. Tendur nedir? Tendur biliyor musunuz tenduru? Tandır. Tandır, tandır. Ekmek pişirilen fırın. Tandırı aldım diyor, attım, bu kağıdı doğruun içine attım. Orada yürü. Attım oraya diyor. Ondan sonra. Hatta eğer 50 ve 40 gün geçmişti diyor. Vahi de gelmedi biraz uzun sürdü. 40 gün ayı hiçbir şeyinmedi. Peygamber ona ne dedi? Bekle senin hakkında Allah'ın hükmü gelecek. 40 gün geçti. Vahi de uzun sürdü. İza resulu sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi Peygamberin elçisi bana geldi dedi ki, "Peygamber sana emrediyor ki hanımından uzaklaş." Hayda bir bela daha, bir musibet daha Hanım bundan uzaklaş Korkuyor şimdi diyor ki Fekultu utallikuha Yani boşayayım mı? Bunu istiyor. Emna za ef'al yahut nabim Kale la bel i'tezilha Fela tekrabenne Hayır ondan uzaklaş ona yaklaşma Yani ondan ilişkiye girme <gülüyor> Peygamberimiz burada kinaya kullanıyor Bakın. Ona yaklaşma diyor yani. Çünkü karşıdaki anlıyorsa eğer, Açık açık konuşmaya gerek yok Peygamberimizin uslubu bu. İlim ehlinin uslubu bu. Karşındaki anlayan bir adamsa, üstü kapalı konuş ama anlamayan bir adamsa, açık açık konuşa birisin. Bunda da bir beys yok. فَأَرْسَلَ اِلٰى صَاحِبَيَّ بِمِسْلِ ذَلِكِ Bana gelen elçi gibi, iki kişiye de, o geri kalan iki kişiye de gitti diyor. فَكُلْتُ لِيْمْرَأَةِ اِلْحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللّهُ فِي اَذ Hadi yürü ananın babanın yanına. Allah hikmetinceye dek bekleyeceksin onu. Ne olacak bilmiyoruz. Yani burada bir korku var. Ne yaptık biz? Ne işledik böyle? Sen hanımına git. Hanımına diyor git hadi artık. Fecaet imraatu hilal ibn Umeyye Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İki kişiden birisinin hanımı Yani Hilal'in hanımı peygambere geliyor. Diyor ki Ya Rasulallah ''İnne hilal ebne umenye şeyhun dâi'un leyse lehu kâdim fel tekrahu en ahdûmehu' ''Ya bu hilal hocam yaşlı, kendine sahip olamayan, ona hizmet edemeyen, hizmete ihtiyaç duyan bir adam. Yani ben onun yanında kalsam, hizmet etsem, ne olur? Bunu hoş görür müsün? Buna izin verir misin? ''Kâle lâ velâkin lâ yekrabenneki'' Dedi ki diyor, hayır bunu kötü görmem. Yani bunu kabul edebilirim. Ancak sana ne yapmasın? Sana ya yani seninle ilişkiye girmesin. Fakat anne والله ma min hareketin ila şey. Diyor ki kadın zaten diyor yaşlı bir adam hiçbir şeye doğru hareketi de yok. O والله mazale hep min ila Yani yaşlı yerinden dahi kıpırdamıyor. Bu başına gelenlerden sonra şu ana dek ağlamaktan başka yaptığı bir şey yok. Sürekli ağlıyor. Ne işlemişler. Tövbe bakın arkadaşlar işmanlık. Fakat Fekaleni ba'du ehli Diyor ki benim diyor ailemden bazı bireyler bana dediler ki Le ustezemte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi imra'atike fe kad Hilal diyor ki bana dediler ki sen de Hilal gibi Hilal'in karısı gibi peygambere gönderip de peygamberden izin istesen de karın seninle birlikte kalsa çünkü ağır bir şey. Kadının ailesi tarafından, kadının ailesine dönmesi. Peygamber diyor ki, ailesine dön, döndür kadını. Değil mi? Yani bir imaj var, bir insanlara arasında senin bir yerin var, makamın var. Senin kızının yerini önderiyorlar. Peygamber Nebi'de. "Fakuntu la asta'dinu fiha Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Nama yudrini mada yikul Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Iza sta'dantu fiha. Uan rajaun shar." <gülüyor> Bunun için izin isteyemem. Ben genç bir adamım. Peygamber'in, peygambere gidip bu konuda izin istersem, onun bana ne diyeceğini bilmiyorum. Felebithu bidaliki aşra layal. 10 günde böyle yaşadım diyor. Son 10 günde hanımsız. Fekemule lena kamsune leyleten ninhine neha an kelamina. Bizimle konuşulmasını yasakladığı günden diyor, o güne de 50 gün geçti. 50 günü doldurduk. Femme salaytu salatel feccir sabaha kamsine leyleten ala zahri beytin min buyutina evlerimizin çatısının birisinde o gün diyor sabah namazını kıldım. Cemaate gitmemiş oluyor. Gitmeye de bilir. Çünkü niye? Onlar hecra bulmuş. Uzak yaşayacaklar. Tabur takınılmış insanlar. Ulaştırmış insanlar. Alimler diyorlar ki buradan da bu çıkabilir. Bu anlaşılabilir. Anlaşılıyor. Eğer toplumun imamı yöneticisi diyorsa ki bundan konuşulmayacak. Bundan selam verilmeyecek. Bununla oturulup yemek enmeyecek. O adam uzaklaşılacak bu adam evine tıkılacak evinde kalabilir. Fe beyne hal alli zekerellahu teala minna kad daqat alayya ve daqat Allahu tealanın diyor bizim hakkımızda zikrettiği bu durum üzerine ben devam ettim, kaldım. Bu şekilde durdum, oturdum evimde. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen bana adaptar gelmeye başladı diyor. Yer daralıyor arkadaşlar. 50 gün 2 aya yakın Duydum çığlık atan birini, bir satıcıya sesleniyor, en yüksek çıkmış, sesinin ve aldığım şekilde en yüksek tonla, en yüksek bir şekilde bağıran bir ses duydum diyor. Doğal çıkmış bir tane genç, bir tane zat bir kimse. Sesinin en sonuna kadar, boğaz yırtılcasına kadar bağırıyor. Ne diye bağırıyor? Ya Kabe'de malik amsir. 50. günün sonu. Ey kâb müjdele! Ey kâb müjde! Bağırıyor. tu saciden. Diyor ki hemen secdeye kapan. Hemen secdeye kapan. Yani ilim diyor ki sahabenin yaptığı fiil genelde bu Ebubekir'de de var bu. Radiyallahu anh. Diğer sahabelerde de var bu. Ee, şükür secdesi. Seni mutlu edecek bir haber geldiğinde şükür secdesi. Şükür kapanabilirsin, secde edin. ''Ve araftu ennehu kadca'a sarac'' Bildim ki diyor geldi? Sıkıntıdan ferahlık geldi. Artık rahatladım. Darlık bitti. Müjde geldi. ''Fe azena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ennaz bi tevbetillahi aleyna hine salla salatel fecir'' <gülüyor> Çünkü Peygamberimiz o benim sabah namazına gitmediğim o sabah namazında allah Teala'nın bizim hakkımızda indirmiş olduğu tövbeyi insanları ne yaptı? Haber verdi. Arkadaşlarından bir tanesi de Dağın tepesine çıkıyor. Bağırıyor. Ya kap müjde. İlimli diyor ki: "Uhrevi olsun, dünyevi olsun güzel şeylerde kardeşine haber vermek nedir?" Usta yaptı, güzeldir. Fezhebe'n-nas <gülüyor> yubşirunna. İnsanlar diyor camiden çıkar çıkmaz ne yapmaya başladılar? Bizi müjdelemeye başladılar. Fezhebe kıbele sahibi bey mübşirun. O iki dostuma da diyor, geride kalan üç kişiyiz ya. İkisine ne diyor? Ne yaptı? Onun müjdelemeye giden insanlar oldu kadar acılon ile bir adam da bana diyor atla gelmeye başladı yani müjde verecek hepsi mutlu olmuş kardeşi ensardan savaşların çoğuna katılmış Bedir hariç temukaj hepsinde en az savaşmış onun hakkında hayırdan iyilikten başka bir şey bilmiyorlar konuşulması yasaklanmış tercih etmişler tavır takılmışlar Allah katından neymiş artık tabi inmiş. Tövbe dolayı da müjdeli. Bir tanesi ata binmiş. Senin cinden. haber veriyor. Bir tanesi de attan önce yetişmek için dağın tepesine çıkmış. Bağırıyor. Ve kâne s feras. Diyor. Bağıranın sesi attan daha hızlıydı. Daha çabuk geldi bana diyor. Fe <gülüyor> فَكَسَبْتُهُمَ اِيَّهُ بِبَشَارَتِهِ Ka'b diyor ki, bakın arkadaşlar ortamına, atmosfere. Bera diyor, sesiyle müjdeyi ilk veren adam yanıma gelince, çıkardım diyor, üstümdeki iki elbiseyi ona verdim. Evet. Müjdesine mukabil. Yani bizde de vardır ya, müjdemi isterim deriz ya. Bu sahabede de var diyor. İstemeden veriyor. وَاللّٰهِ مَا اَمْنِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَ اِذٍ O gün diyor, bu iki elbisemden başka da bir elbisem yok. galibanlı o güne için gelecek bir elbise de yok. Tabi elbise olarak ama mal mülkü var. Kaldım. İki tane atı var, bir var. Onun üstüne, biraz sonra gelecek. Savaşta almış olduk gemek payı var. Bashtar tu saben Ödünç hemen iki tane elbise aldım diyor ve giydim. Ödünç olarak. Vantalaktu etammu rasulallah sallallahu aleyhi ve sallam italqaninna sufojan faojan. ve Peygamber'e doğru hemen yöneldim. Koşarak gittim. İnsanlar diyor akın akın. Dalga dalga bana geliyorlar. E beni tebrik ediyorlar. Tevben mübarek olsun. Allah tevbeni kabul etsin. Ne mutlu sana. Hattâ dekaltul mescid. Camiye geldim peygamberin yanına. Fe sallallahu aleyhi ve sellem calisun havlehun naz. Peygamberi gördüm ki oturmuş. etrafında insanlarla birlikte. Oturmuş halde bekliyor. İnsanlar da çevresinde. Fe kâme tavhatu bnu ubeydillah. Tavha kalkıyor. Tavha ibn Ubeydillah Yuhervilu hatta safahani Bana doğru koştu ve benimle ne yaptı diyor. Musafaha etti. Tokalaştı. Bu da sünnet. Ve hennâni. Beni diyor tebrik etti. Beni kutladı. Tevbe kabul olmuş. Allah ayet indirmiş. Bunun aksi de olabilirdi. Değil mi? Vallahi mâ min al muhacirine gayruhu. Muhacirinden Talha'dan başka kimse kalkmadı benim için diyor. Fakat Kعب la yensaha li Diyor ki, Ka'b Talha'nın kendine yaptığı bu tebrik ve onun için ayağa kalkmasını hiç unutmadı. Hep anardı diyor oğlu anlatıyor. Qale <gâle> Kعب felemma sallamtu ala sallallahu aleyhi ve sellem qala huwa yabruqu vechuhu surur Peygamber'e selam veriyor. Kعب radıyallahu anh aleyhissalatu yüzü sururdan, mutluluktan, sevinçten parıl parıl par diyor. Abşer bixayr yomun mır alaikemuz, veladetk, veladetk e ummu. Diyor ki peygamberimiz mis? Annenin seni doğurduğu günden bugüne dek günler içinde en hayırlı olan bugünü müjde olarak kabul et, ey kah. Doğumundan bugüne. Fakultu amin endek ya Rasulullah, amin indillah lah. diyor ki bu senden mi oldu yoksa Allah'ın tarafından mı oldu? Soruyor. Kale diyor ki peygamber La bel min indillahi azze ve cel Allah katından Ve kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ surre istenâra vecuhu hattâ Ke enne vechehu kıt'atu kamer Diyor ki Peygamber Aleyhisselatu vesselam sevindiğinde Onu mutlu eden bir şey Olduğunda yüzü öyle parlar Öyle nurlanırdı ki Sanki yüzü ay parçası gibi olurdu Ve kumna na'rifu zâlike minhu ya, Biz bunu ne yapardık? Onlar gözlemlerdik Falma calestu beyne yedehi qultu ya rasulallah in min teubati an ankhali'a min mali sadakatan ila Allahi wa ila rasulihi Tevbenin bir alameti olarak. tevbemin bir işareti olarak ben malımın bir kısmını Allah'a ve Resulüne sadaka olarak tasadduk etmek istiyorum. Bu yolla vermek istiyorum. Faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Diyor ki malının bir kısmını kendine ayır, hepsini verme. Herkes Ebubekir olamaz. Ebubekir bütün malını verdi, kabul etti. Aleyhissatü vesselam tabiri caizse adamına göre ne yapıyor? Fetva veriyor. Adamına göre diyor ki yani malının bir kısmını tut. Bu senin için daha iyi olur. Faqultu inni umsiku sahmi allazi bi Hayber. Tamam diyor. Ben Hayber'deki bana gelen ganimet payı var ya, onu diyor tutuyorum kendime. Gerisini bütün malımı veriyorum. diyor ki insana güzel bir haber geldiğinde ne yapabilir? malıyla tasadduk edebilir. Allah yolunda malını harca verir. Ve kulduya Rasulallah. "İnne Allahu Taala innema anjani bis-sidq." dedi ki Allah Teala beni söylediğim doğrudan dolayı kurtardı. Yalan söylemedim. Ve inne min teubati alla uhadditha illa sidqan ma bqit. Hayatım boyunca bundan sonra yeri kalan dönemde artık ne yapmayacağım? Yalana önelmeyeceğim. Hep doğru söyleyeceğim. Vallahi ma alimtu ahadan fi hadis sallallahu aleyhi ve Peygambere söylediği bu söz var ya, ne dedi peygambere? Hayatımın geri kalan döneminde artık doğru söyleyeceğim, Doğrudan başka bir şey söylemeyeceğim. Diyor ki hep. Peygambere bu sözü verdikten sonra Müslümanlar arasında Allah Teala'nın bana verdiği nimetlerden başka daha fazla ve daha güzel nimet verdiğini ne yapmadım görmedim. Tercümede bela olarak ne yazmış? imtihan yazmış. O da anlaşıyor. Yani. Burada bela dediği eblani yani en aleyye. Nimet. Yani allah Teala bana bugünden sonra, peygambere verdiğim sözden sonra ne yaptı? Çok hayırlı ve güzel büyük nimetler verdi. Vallahi ma teammattu kibbeten muzdukultu zalikeli Resulü ila yevmi hada. Diyor ki artık peygambere o gün söz verdikten sonra bugün ömedek diyor. Bu olayı anlatana dek artık hiçbir yalanma yapmadım. Ölenmedim. Ve inni le'ercu en yahfazani allah taala Teala fi me baki Geri kalan döneminde de umarım ki Allah'tan temenni o ki beni ne atsın, Korusun, muhafaza etsin. Kal fe enzel Allah-u Ve allah taala da şu ayeti indirdi diyor. Laqad Leqattâballahu alel-nebiyyi vel muhâcirine vel ansâr Allah-u Teala peygamberine ensâra ve muhâcire ellezînet teba'u fi sa'atî usrâ O sıkıntı döneminde, sıkıntı saatinde tabi olan o ensara muhacir allah Teala tövbe etmiştir. Hatta belak. Kâb ayetleri okutu, şu ayete kadar. İnnehu bihim reûful rahim. Allah onlara çok merhametlidir, rahimdir. Ve aleyh selâsetin lezîne hullifû. Hani şu geri kalan üç kimse var ya, şimdi Kâb bu ayetteki geri kalan üç kimseyi bakın nasıl tefsir ediyor. Neyden geri kalan arkadaşlar? Hayır. Neyden geri kalan? müjdeden yani müjdeleri için müjdelenmek için bekletilen üç kişi var ya öyle diyor ki hatta izâ daha aleyhumul erdu bimâ rahvı <gülüyor> ayette ne diyor ta ki onlara yer geniş olmasına rağmen bütün genişliğiyle ne oldu dar geldi ette kullâh ve kûnû mâ as-sâdiqîn devam ediyor ayetler okumaya diyor ki Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun Söyledi ki: "Allahım aynama Allah ve ona minnime ten kât. Bade ezhedani Allah ve İslam, ağzma fi nefsi min sütqi. Rasulullah sallallahu aleyhi sallam, ala akona, kâb'tu. Allah bana diyor İslam nimetini verdikten sonra, peygamber aleyhisselatu vesselam o gün doğru söyleyip, yalan söylememe nimetinden daha büyük bir nimet vermiştir diyor bana Allah taala. Burada şükediyor. Bana çok büyük bir nimet verdi. O gün yalan söyleyemiyordu. Hatta gidip gitti geldi. Fâ ehleke yâ söyleseydim ne olurdu? O yalan söyleyenler gibi bende ne olurdum? Helak olurdum. Onlar helak oldu. Ayetinde hakkında gelecek ayet. İnne'llâhe teâlâ kâle lillezîne kezevû 'ainzele'l-vahy şerr mâ kâle lihi. Allah Teala bir kimseye söylenebilecek en kötü şey söyledi onlar hakkında diyor. Ne dedi Allah Teâlâ hakkında? Diyor ki onlar seyahalifûne billâhi lekum izâ qalaptum ileyhim. Bitauridû anhum. Onlara doğru geldiğinizde sizin onlardan el çekmeniz için onlar yalan söylerler. Onlar ne yaparlar? Allah'ı adına yemin ederler diyor. Var o 80 küsür kimse. Allah onların hakkında diyor ki aridu anhum. Ey iman edenler. O adamlardan ne yapın? Uzaklaşın. Onlar ve onların varacakları yer cık, pislik bir yer." Cehenneme cezâen bima kânû yaksibûn onlar yaptıklarının karşılığı olarak cehennem alırlar. Yahlifûne lekum li terdû anhum sizleri razı kılmak için onlardan razı olmanız için size emin ederler. Fe in anhum inna fe Allah la yerdâ anil kavmil fâsıkîn Sizler onlar razı olsanız bile Allah Teala fâsık kavimden, fâsık topluluktan razı değildir. Yani Kâbe bin Nûman diyor ki ben hakkında bu ayet indirilenlerden de olabilirdim. Ama Allah Teala o gün bana İslam nimetinden sonra vermiş olduğu en büyük nimeti bahşederek doğru söyledim ve bu mükafatı aldım. قال şab, üç şab devamla. Kunnahu l-fna ayyuhu al-tharath an amri ulayik al-ladhin kabil sallallahu alaihi wasallam hina halafu Biz bu üç kimse var ya geri bırakılan. O gün niye geri bırakıldık diyor? Peygamber aleyhisselatü vesselam şundan dolayı geri bırakıldık. Çünkü biz diyor diğerleri gibi ne yapmadık? Yemin etmedik. Çünkü diğerleri ne yaptı? Halefulehu. <gülüyor> Peygamber'e yemin ettiler. <gülüyor> ve peygamber de buna binaen onların beyatını aldı. <gülüyor> Onlar için Allah'a istiğfar etti. bilmiyorum bunlarını. Zahirleriyle söyledikleri sözle muamele etti. Ve erce'e Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrana. Ama bizim hükmümüzü peygamber ne yaptı? Tehir <gülüyor> etti. Erca, irca etti. Ger geri bıraktı. Hatta kadallahu ta'ala fihi bizalik. Ta ki allah Teala bu konuda bizim hakkımızda bu hükmü verenerek. Kalallahu ta'ala ve alesselâsetillezîne kullifû. Hani o üç geri bırakılan var ya ayetinde. Diyor ki Kâb, ve le veleysel lezî le zekrâ mimme kullifne tekallufene anil gâzû. Kâb diyor ki, bizim burada geri bırakılan olarak zikredilmemiz o savaşa gitmeyip geri kalmamızdan dolayı değil. Kapkin. Ve inne ma huwa takhlifuhu iyana ve irja'uhu amrana minhu. geri kalmamız hükmümüzün, bizim hakkımızda verilecek hükmün geri bırakılması. Diğerleri gibi yemin edip hemen hemen orada onlar için beyatın alınıp onlar adına istiğfar etme, edilenlerden farklı olarak geri bırakılıp hükmümüzün tehir edilmesinden dolayı biz ne yapıldık? Geri bırakıldık. Yani bu ayeti savaştan geri kalanlar olarak ne yapmıyor? Tefsir etmiyor. Bu hadis muttefakun aleyh. Bir rivayette de diyor ki Ennen Nebi'ye sallallahu aleyhi ve sellem karaca fi gazveti tabuk yevmel kamis. Peygamberimiz Tebuk savaşına cuma günü çıktı sabahleyin. Ve yuhibbu en yakruca al khamis. Ve peygamber perşembe günleri çıkardı. Pardon cuma dedik. Perşembe günleri çıkardı. Ve kâne vara kâne layık deme mümin seferin illa nehavan fil duha e, peygamber aleyhisselam seferden döndüğünde gündüz dönerdi duha vakti. Fakat kâdime şehre girdiğinde ilk yaptığı iş ne olurdu? Beden bil mesjidde, fakat kâdime şehre girdiğinde ilk yaptığı iş ne olurdu? Beden bil mesjidde, fakat kâdime şehre girdiğinde ilk yaptığı iş ne Hasan-ül Basri Rahimahullah'ın bir sözü var. İbret dolu bir söz. Onun bu hadisle alakalı olmuş olduğu o sözü burada öncelikle kendim ve siz beni duyan herkes yani kulağına küpe olarak alması lazım. Günahlara yönelik o cesaretimizi, o ateşimizi söndürmesi lazım. Hasan-ül Basri İbn-i Ebi Hatim'in kendisinden rivayet etmiş olduğu bir rivayette diyor ki <gülüyor> Ya subhanallah. Ma ekele haulâ isselâsetu isthelâse, Subhanallah, şaşırıyor. Hayret diyor, hayret. O üç kimse var ya, geri kalan üç kimse. Ma ekelu mâlen haramen. Ne haram mal yemişlerdi? Ve la sefekû demen harâmen. Ne? Kendilerine haram kılınmış olan kan dökmüşlerdi, insan öldürmüşlerdi. ولا <gülüyor> افسدوا ne yeryüzünde fesat bozgunculuk çıkarmışlardı. Yani işledikleri günaha baktığın zaman yani bugün bizim işlediğimiz günahların yanında belki bize göre değil mi? Ne haram mal ne kan dökmüşler ne yerizinde bozgunculuk çıkarmışlar. Diyor ki Hasan Basri asabehum ma semi'tum. İşte senin şu onlara işittiklerin bu hadiste işittiklerini isabet etti. Başlarına bu ağır olaylar geldi diyor. Yaptıkları bu hareketten bu fiilden dolayı Ma baaqat alayhim al-ardu dima bütün genişliğine rağmen onlara dar geldi. Fekife biman yuwaqi'u al-fawaahisha Büyük günahları ve fuhşiyatı işleyen adamın durumu nice olur. Yani kendine gel ey insan. Ey büyük günahlara koşa koşa giden, büyük günahları umursamazca işleyen o şiata batmış olan insan ateşini söndür. Kendine gel. Bak orada 3 tane adam var. Bunlar yaptıkları karşısında dünyanın onlara nasıl dar gelmesi var. Bir de kendini düşün. Bir de kendimizi düşünelim. Hayatımızda işlediğimiz büyük günahlar var. Bunlar bizim için çok küçük gibi gözüküyor ama bunlar için aslında bize yeryüzü bütün genişliğine rağmen ne yapması lazım? Dar gelmesi lazım. Bir de bakıyoruz ki öyle bir umursamaz hal içindeyiz, durum içindeyiz ki sanki kendimizi Allah'ın rahmetine garanti olarak almış, garantilemiş insanlar gibi yaşıyoruz yeryüzünde. Aleyhissalatü vesselam bir bulutlu hava gördüğünde korkar, helak mı geliyor diye tedirgin olurmuş. Sabah akşam zikirlerini yaparmış, gece kalkar namaz kılarmış, duha namazını kılarmış, Allah'ı zikredermiş. Böyle bir sıkıntı var, böyle bir telaş var, böyle bir maliyet var. Böyle bir Allah'a teveccühü yöneliş var ki peygamber ve yanındakilerin durumunu gördüğünüz. Allah hakkında ayetler indirmiş. Tövbe etmiş. Bunu ilan etmiş. Bir de bizim gibi gafil günahlar içinde yaşayan hatta dediği gibi yine Hasan'ın basını hatırlıyorum. Diyor ki istiğfaruna yahtacu ilal istiğfar. Ne demek? Yani tövbemizin bile tövbe ihtiyacı var. Yani istiğfarımızın, Allah'tan bağışlanmamızın bile bağışlanma... Yani istiğfaraya ihtiyacı var. Riya var. Değil mi? Bir sürü günahlar var. Yani böyle bir durumda olan insanlar olarak... Ne sabah akşam zikirlerini yapıyoruz. Ne doğa namazı kılıyoruz. Ne gece namazı kılıyoruz. Ezar okunuyor, camiye, cemaate gitmiyoruz. Önümüzden haram geçiyor, harama bakıyoruz. Azıcık bir şey oluyor, sakalımızı kesmeye çalışıyoruz. Paçalarımızı uzatmaya çalışıyoruz. Yani ne, bu, Bunu neden yapıyoruz? Şeyimiz mi var? Allah tarafından bir garantimiz mi var? Yoksa gafletimiz mi? Allah bizleri bağışlasın. Tövbe, de, tövbe etmeye muvaffak kılsın. Tövbesi kabul olanlardan eylesin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent.